Bu hakikati Osmanlı şairi böyle ifade ediyor. Böyle türlendiriyor, böyle şiirlendiriyor. Hubarı payine almam cihanı ya Resulallah. Bak bak mümin kardeşim söz böyle söylenir. Şair diye buna denir. Hubarı payine Alman cihanı ya Resulallah. Değişme yine heft. Asuman'ı ya Resulallah Duyunca Makdemi teşrif adam Nadem Pakin'den değişti Bir Habbe'ye bağlı cihanı Ya Resulallah <gülüyor> Osmanlı şairi böyle diyor Ya Resulallah Ayağın tozuna Tozunu semaları Değişmem ya Muhammed Ya Resulallah Ayağın tozuna semaları Değişmem ya Resulallah bir kılına, bir kılına yedi kat, yedi kat yerleri, gökleri, heft asumanı değişmem ya Resulallah. Ayağın tozuna cihanı değişmem, bir kılına yedi kat asumanı gökleri değişmem ya Resulallah. Duyunca makdemi teşrifin Adem sulb pakinden, Hz. Adem sulb pakinden, zürriyetinden senin geleceğini duyunca, değiştiği bir habbeye bağlı cinami ya Resulallah cennet bahçelerini bir habbe buğday tanesine değişiverdi geçti diyor niye mi cennete kıydı zira cennet zira cennet doğma büyüme yeri birleşme yeri değildi onun için dünyaya gelmeyi bir habbe, bir buğday tanesine değişmek suretiyle kendisi arzu ederek cennetten çıkıp dünyada zürriyetinden senin gelmeni arzu ettiği için bu işi yaptı ya Resulallah diyor. <Gülüyor> Muhterem Müslümanlar, söz buraya geldi mi her seferinde okurum. İran'ın İran'ın dev şairi, divan sahibi, hafız-ı şirazi öyle diyor. Pederem rauzai rizvan bedükendüm bifurut. Nâ halef bâşem eğer <Gülüyor> men becevî nefruşem. Pederim, büyük atam, büyük babam Hazreti Adem, sülbünden Hazreti Muhammed'in geleceğini duyunca, cennet bahçelerini iki buğday tanesine değişti. Eğer Muhammed'in hatırına bin arpa tanesine değişmesen babamın oğlu olmayayım diyor muhterem düşünüyorum. Müce Rabbim, bizi o aziz nebinin yolundan ayırma.